Herkese iyi fikirler 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. E, 20.sini kotardığımız e, radyo şenliği bitti. E, çok sayıda gerçekten hepimizi gururlandıran bir araya getiren e, dinleyici desteğinden sonra yani o özel yayından sonra bu ilk Açık Deniz programı diyelim yani yeni senenin ilk programı da denebilir. Bu hafta Açık Deniz'i Turgay Adıyaman'la yapacağız. Turgay hoş geldin. Açık hoş bulduk deniz. abi. Turgay sana birazcık baktım baktım ama bir türlü anlamadım kim olduğunu. <gülüyor> ee, şöyle de söyleyeyim diyeyim Biz de ile şimdi yüz yüze geldik neredeyse. İlk defa. <gülüyor> evet, telefonda bilgi konuşmamız oldu. Ee, Kaydı konuşacağız. Ben bugün e, Facebook'a Instagram'daki paylaşımımda denizde uçmak sözüyle bitirdim anonsu. Ama ben senin çocukluğunu merak ediyorum. Yani muhtemelen çok yaramaz bir çocuktun herhalde. Aa, abi hiç değildim biliyor musun? Uslu muydun? Acayip içe dönük, utangaç. Bir kere şişmandım. Aa. Çiko derlerdi. E, hani sokaktan eve çağırdı ya annem, anneler bizi. Hı. Ben sokağa bile çıkmıyordum. Çünkü futbol oynatmıyorlar, şişmanım filan. En son Almanya'ya dayıma rahmetli oldu. Top ısmarladım. E? futbol topu o zaman hı. öyle Meşin top Hani kolayyla geçmez of, ki, ki beni oyna diye ama kaleci yaptılar <gülüyor> çocukluğun feci <gülüyor> e Peki ne zaman zayıfladın abi zayıf. zayıf şu anda benden bile zayıfsın şöyle üniversitede ben sosyalliği keşfettim böyle Hatta böyle şunu keşfettim Hani nasıl oluyor Kızlar Hani hı, hı. konuşunca baktım e, para ediyor hı. bu iş. O zaman dedim ben spora başlayayım. İşte kayak, dağcılık bilmem ne. Daha da kilo aldım hani kaslanıyorsun ya o zaman hmm, ergenlik sonrası hmm. diyeyim. Ee, ama şeyi anladım sporun önemini, değerini, hareketin daha doğrusu. Önemini değil ben üniversitede anladım abi. Turgay nerede büyüdün sen? Ben Bursalıyım. Bursalısın. Ee, kayak oradan mı geliyor? Evet tabii Uludağ <gülüyor> ee, Şey ama yani çok mütevazi orta halli bir ailenin çocuğu. Hiç öyle... Hani kayak da pahalı bir spor gibi düşünülür. Kitesurf gibi, sörf gibi, yelken gibi. Değil aslında. Hani verince oluyor. yapılabilir bir şey aslında. Tabii ki ya. Yani. İstedikten sonra... Biz çocukken kızak yapıyorduk mesela. Aynen öyle. Abi merdivenden kayardık ya. Yani. Evet, evet. Mahallede evet. kar yağdığında Aile bütün... Şey. Ailecek. merdivenden. <gülüyor> <gülüyor> Merdivenle pardon. Tahta merdivende. Peki sonra e, lisede mi bursa? Lisede bursa... E... Ya yani benden umut yoktu üniversite falan hani çok böyle vasat bir herifim böyle bir ama şöyle ben haberi kütüphaneye gidiyordum abi ee, hmm. o yüzden hani kız kız arkadaşlarım kütüphaneye ki, falan ki, götürüyordum kimse seninle oynamıyor sende kütüphaneye mi? Aynen abi <gülüyor> şey haber okuyorum işte yedi kitap alıyorum maksimum yedi kitap alıyorsun götürüyorsun ertesi hafta gerisi yani. geri götürmen lazım hiç kimse beklemiyordu sonra şans bir şekilde ...ben de inanamadım, aile de inanamadım... ...ben ODTÜ'yü kazandım, ODTÜ işletmeyi kazandım... Hmm. Ee, ...ve orada... ...başka bir dünyaya giriyorsun... ODTÜ'lerde bir tür... ...cemaat olma hali vardır değil mi... ...mesela bizim İzmir Kolejinde de vardır... <gülüyor> Abi yani... o kolejlerde var bak... ...şimdi TED, MET, Üsküdar Amerika... ...şimdi biz devlet okulu mezunuyuz... Bak şimdi anıyı anlatayım sana. Hmm. Ee, ön sırada kızlar var. Onlar Ted Amerikan bilmem ne. işte Ted Koleji. Hoca ne dese yazıyorlar. Hoca öksürüyor onu da yazıyorlar. Ben anlayamıyorum adamı. E, İngilizce ulan anlayamıyoruz. Hmm. Ee, ama travmanın büyüğünü anlatayım sana. Hoca bir şey söylüyor. Kız el kaldırıyor. Hocam ben farklı sizden farklı düşünüyorum diyor. Şimdi bir düşünüyor. İki farklı düşünüyor. Bir de söylüyor. <gülüyor> bir de bunu söylüyor. <gülüyor> İçine atmıyor. Şimdi bana en büyük şeyi okulun... o ...üniversitenin, Otty'nin daha doğrusu... ...o kültür, o hani bir şeye karşı çıkılabiliyormuş meğer. Ee, yıllar sonra kızlarımı Otty'ye götürdüm. İşte kollar havada... ...protesto, yemek... ...hanenin oraya... Kız, ot, kızım o, da küçük. Otty'li olunca solcu olmak zorundaydı değil mi? Mecbursun. <gülüyor> Mecbur. <gülüyor> <gülüyor> Ha ben gerçek kapitalizmin askeri oldum, ayrı bir şey ama <gülüyor> o bir ruh abi. Hani e, hani bir şeye itiraz edebilirsin. Evet. O bir ruh. O çok şansı görüyorum kendimi. Ama ODTÜ'nün Türkiye'deki üniversiteler arasında çok farklı bir yeri var ki ben akademiliyim ama yeni ODTÜ'lü arkadaşlarımdan biliyorum baya hani o böyle bir mutluluk şeyi kıyafeti diyelim, evet. uyum düşer mi deyim bilmiyorum ama ya şöyle Türkiye her yerinden... insan gelir ot diye evet. hani Boğaziçi de o zaman havalıydı mesela ben de Boğaziçi yani denize karşı bir sürü genel müdür oradan çıkar filan ama mesela ot diye Adanalı çok gelir, İzmirli çok gelir, Konya hmm. yani böyle bir karmadır ne bileyim en yakın arkadaşım İranlıydı, İran'dan hmm. gelmişti yani o hakikaten daha bir Türkiye yansıtan bir şey var ama. Ee, seni e, uluslararası düşünmeye hazırlıyor diyeyim. Hmm. Ya yani bir şey düşünüyorsan, bunu bütün dünyada yapabilirsin ruhunu vermesi de çok çok yönü düşünmek, çok yön düşünmek diyorum. Peki e, ben e, genellikle e, son zamanlarda bu icat ettiğim bir soru bu çocukluğu sormak çünkü yani insanlar hangi ben nasıl sen de şimdi karşılaştık çok öyle oluyor. Yani telefonda merhaba diyorum, sonra geliyoruz. 10 dakika sonra da yayına giriyoruz. Ee, adamın bir herkesin bir kartizdi var aslında. Ee, dolayısıyla herkes böyle bir tür siyasetçi gibi konuşmaya hazır geliyorlar. Yani ne biliyorsa onu anlatacak vesaire filan ben çocukluğunu soruyorum ve birdenbire bütün o perdeler aşağı düşüyor. <gülüyor> Sen insan... bayağı terse düşünmek <gülüyor> için soruyorsun. <Terse> düşün... <gülüyor> ya şey hani askerlik hatırası vardır ya. Evet, ya evet. Ben mesela çocuğuma masal yerine askerlik hatıralarımı anlatıyordum bugün, <gülüyor> <gülüyor> o küçükken. <gülüyor> İyiymiş aslında. Ee, nasıl profesyonelleştin? Çünkü meslek seçimi de çok önemli. Yani tamam ODTÜ'den mezunsun, İTÜ'den mezunsun, akademiden mezunsun ama ya mesela ben mimarlık okudum hiç mimarlık yapmadım. Evet. Benim kendi Profesyonelleşmek anlamında bence dinlenebilir bir hikayem var. Seninki nasıl? Yani nasıl seçimlerle para kazanma meselesini tırnak içinde hallettin? Abi, öncelikle nasıl halledemedim kısmını anlatayım? Çünkü ben okuldan atılıyordum ilk yıl. Öyle mi? Almanca okumuşum lisede. Hazırlıkta böyle işte kayak, dağcılık kızlarımızlar. E, İngilizce de öğrenemedim ben hazırlıkta. Hı. Bir gittim, kitaplar bin sayfa anlamıyorum. Kalkuluş 141 e, matematik çözeceğim. Soruyu anlamıyorum ki sorayım e, yarım e, sayfa. E, hakikaten okuldan atılacak noktaya geldik. Sonra ben rehberlik yaptım. İlk denizle tanışmam odur. Rehberlik değil mi? Dalyan'da. Turist, e, turist rehberliği. Böyle yelkenliğiyle gelirler. Dalyan e, şey. ikinci e, Körfezi. Hmm, Sen bilirsin orayı. Hmm, evet. Böyle havalı havalı abiler. Biz onları e, pancar motorla gezdiririz. Ben İngilizceyi orada öğrendim. Kaliteli yalan söylemeyi de orada öğrendim. <gülüyor> Kaunos harabelerini gezdiriyoruz. Ya diyorum bu gezdiriyorsun adam bakıyor taşa bir şey anlamıyor. Dedim bir şey yapmak lazım. İşte orada bir biliyorsun sazlık var nehir evet, var. Biliyorum. Burada bir prenses varmış, <gülüyor> aşık olmuş ama kral vermemiş. Ne yapmış? <gülüyor> Ağlamaya başlamış onun göz yaşlarına. Şimdi böyle İngilizceyi ben böyle öğrendim. Vallahi. Sonra peki, peki şu an İngilizcen nasıl? Yani. Allah aşkın. <gülüyor> şurada bir yabancı konu konusu konuşabilir misin? Konuşuruz, konuşuruz. Tamam. <gülüyor> Hiç problem. <gülüyor> şimdi şuraya geleceğim, meslek dedin ya. Hı -hı. İngilizce şu şunu açtı. O yine kütüphane diyeceğim. Ya ...bayağı şey yüz bin kitap var. O zaman Google yok arkadaş. Evet. Hani Udemy yok, bilmem ne yok, YouTube yok. Kütüphaneydi öğreniyorsun ama her şey İngilizce. Hı -hı. E, bugün de geçerli bu yani bir konuda uzmanlaşmak profesyonellik dedin ya Hı -hı. istiyorsan İngilizce bilmiyor öğrenecen arkadaş hele bu devirde e, affedersin affedersin söylenebiliyor bilmiyorum radyoda ama eşek olman lazım bir şeyi öğrenmek istiyorsun ama öğrenemiyorsun Hı -hı. veriyorsun ülemeye para YouTube bilmem Hı -hı. öğrenmen lazım kayıtta da aynı şey geçerli işte de aynı şey geçerli. Aslında şu anda tabi bak öğrenmek dediğin şey e, biraz farklılaştı. Google amca diyoruz ya aslında öğrenmeyi yavaşlattı. Çünkü eski bizim öğrenme şeyimizde bilginin içselleştirilmesi gerekiyordu. Yani yer çekimi taşı atıyorsun yere düşüyor ve işte yer çekimi var. Bunu anlayıp, içselleştirip sonra yer çekiminden söz edebiliyordun. <gülüyor> Şimdi sen bana bir şey söyle bir dakika Google'a girip şu, bilmem kaç yılında bilmem Ahmet yapmış diyebilirim. Dolayısıyla Öğrenme şekli farklılaştı. He. Yani bilgi denen şey de farklılaştı artık. Abi fazla var bilgi. Bizim zamanımızda bilgi yoktu. İşte kütüphaneye gidiyorsun bir saat arıyorsun kitabı ve o çok değerliydi. Odaklanıyordu. Yok Şimdi ya çok diye, var. Çok var. Falan. Senin de benim çocukluğumda vardı yani bugün işte scooter diye kıvır bir ortada dolaşan şeyleri biz işte ahşaptan iki tane e, rulmanla yapıyorduk. Ve ben orada bir rulmanın işte mahsallandırılmasını işte Demeyerek, ahşaba monte edilmesini hı. onun işte direksiyonunun sağa sola dönmesini filan gibi şeylerle onu yaparken bir sürü şey öğreniyordum. Tabii, yaparak şimdi gidip mi? satın alıyorsun. Tamam. Bitti. <gülüyor> o kadar. Me maker. Peki şimdi ben seni araştırırken böyle şey bekliyordum. İşte bu e, ...yüksek seviyede... ...spor etkinlikleri... ...işte maceracılık... ...işte ne bileyim böyle bir, bir sürü şey... ...abi karşıma marka çıktı... <gülüyor> <gülüyor> ...ne alaka dedim... Ne? ...arıyorum arıyorum... ...ya tamam marka danışmanı da... ...ya bir başka şey de vardır diye... ...bulabula bir kaydı buldum... ...başka da hiçbir şey <gülüyor> bulamadım... Halk <gülüyor> <gülüyor> bulamadım... ...şimdi bu... ...Ottü'den sonra... ...marka danışmanına nereden geldin... ...bir onu anla sonra sana... Ee, yıllardır bu programda arayıp da cevabını bulamadığım bir soruyu soracağım. Hadi bakalım. Ee, sen şu marka Be danışmanına nasıl geldin anlat bakalım. Beleş marka danışmanı bulduk <gülüyor> yakaladım bırak <gülüyor> evet. Abi şöyle ben e, onda bak okulda bir ay önce Bilkent'te şimdi öğrenciler anlattım şimdi okula gidiyorsun üniversitelere gidiyorsun amacın ne diyorsun çocuk ne diyor biliyor musun? Marka danışman olmak istiyorum diyor. Sen gitsen sana şey diyecek. Radyoda sunucu olmak istiyorum. Mesleği amaç zannediyorlar. Halbuki meslek bir araç. Hı. Şimdi e, ve her dönemde tırsıyorsun. Nasıl yırtarım diye? 30 yıl önce ben mezun oldu, 100 yıl oldu. Hı hı. E, o zaman Unilever ve Procter Gamble. Bir kitap okudum bir sabun yolcu, bir sabundan başlayan yolculuk. Dedim ki ben bu, Ay, bu şirketlerden. Bu, bu, bu tür kitapların yazarı hep Gökhan Akçuraldır. <gülüyor> o yabancıydı gerçi. <gülüyor> i̇şte ama bak hikaye komik. Unilever. Bütün bölümü topluyor 150 kişi, herkesin bir dakika zamanı var. Kendini anlat, Ayağa kalkıyorsun, anlatıyorsun. Orada sekiz tane direktör ve yüzde orada eliyorlar. Abi benden önce herkes işte kolejli bilmem ne 3.4.0 ortalama, herkes lider, herkes lider, herkes lider. Abi benim de T isme göre sıralayacağım. Ben en sondayım. Turgay adı ama Cemal Ozberk, rahmetli Oğlu, Personel direktörü. Dedi sen niye alalım Adıyaman dedi. Dedim almayın. Ben olsam bak benden önce bir sürü lider var. Hepsi başarılı. Bunların dedim hepsi general. Dedim ama ben iyi askerim bak. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi öğrenirim abi. <gülüyor> Adam ha ha güldü. Tabii sonra o bir süreç. Üç dört tane daha görüşme İstanbul'da. Ben ünlevere kapağı attım. Niye kapağı attım diyorum. O zaman üç kişi alıyorlar. Büyük bir olay. İyi de para veriyorlar bu arada. Şimdi o benim için okul. On sene ünlever. İşte Türksel Vodafone ben kurumsal hayattayken. Şimdi çalıştığım marka danışmanlık firmasının müşterisi oldum. Ve aşık oldum. Ya şöyle, danışmanlık, eğitmenlik, çok şey öğrenebileceğin şeyler. Ee, ve ben çok meraklı olduğumu keşfettim. Hani küçükken de beni futbol oynatmadıkları Hı. için kütüphaneye gidiyordum ya. Dedim ki ben öğrenmeye bir bayılıyorum. E bir de bunu anlatmaya bayılıyorum. Hı. Dolayısıyla danışmanlık, marka danışmanlığı e, mikrobu içime... Ee, ...çalışırken girdi. Sonra da... ...hani bizde ne iş olsa yaparım abi vardır. Hı hı. Ama marka uzmanlaşmak... ...derinleşmek zorunda. Hani doktor... ...cerrahlık gibi. O zaman. Danışman iş... tarafı mı? Ürün tarafı mı? Danışma aslında her ikisi de öyle ama... ...şimdi Türksel... ...burada hani isimde veriyoruz ama... ...Türksel'in kimliğini yapan firmadır. Çalıştığım firma hı hı. Safron. Vay be dedim adamlara bak. Böyle hem çok cesurlar abi... ...hem de öyle pek hava atmıyorlar... ...böyle kibirli, jargon Peki, kullanıyorlar... Peki, mesela... E, ...Baharka Özen'e benim de zaman zaman... ...düşündüğüm oldu, konuştuğumuz Hı. da oldu... ...şimdi mesela Açık Radyo'yu ele alalım... Evet... ...Mesela Açık Radyo'ya yola... ...marka olarak Çık olayım diye çıkmadı... Tabii, tabii. Açık Radyo'nun bir manifestosu var... ...benim hayatta okuduğum en güzel metinlerden biridir... ...ve de Açık Radyo... ...üretim yaparak tırnak içinde... ...o manifestoyu hayata geçirerek... ...bugün bir marka... Evet. ...çok değer, çok değerli bir marka... ...hepimiz de o markanın... ...civarında, içinde, dışında... ...dinleyiciler dışında, biz içinde vesaire... ...ama çok mutluyuz... ...ama aynı zamanda çok gururluyuz... Evet. ...çünkü... ...dünyada belki eşi benzeri olmayan... ...bir radyoyu... ...hiç de böyle bir hedef gözetmeden... Evet. ...yarattık... Evet. ...şimdi... Ee, bir marka danışmanı olarak Senin önüne biri geldi Beysun markası içi boş hı. Ne yapacaksın sen Beysun'u Nasıl markalaştıracaksın Ne ya? istiyorsun diye soruyorum Beni niye çağırdım marka diye olmak istiyorum <gülüyor> Onu aç dediğim zaman Bak herkesten aynı şeyi duyuyorum para kazanmak. Önünde sonunda para kazanmak Pazar payı şu bu Bak tıpkı öğrenci gibi Bu da amaç değil aslında bir araç hı hı. Halbuki Bizim dünyaya geliş bir sebebimiz var aslında markaların da bir varoluş sebebi var. Ama bunun çoğu ya farkında değil ya da bu batının dayattığı hedef dedin ya demin. Hı -hı. Hedef para kazanmak filan. Halbuki markanın bir manifestoda dedin demin. Hı -hı. Bir derdi olması lazım. Eğer derdin yoksa sen marka değilsin arkadaş. Hı -hı. Sen şu telefon şu su bilmem ne. Satabilirsin para kazanabilirsin. Ama markanın bir derdi olması lazım. Açık radyo bence çok bir kere saygın bir marka. Bak ünlü olabilirsin, para da kazanabilirsin, ama marka saygı duyulan, içinde bulunmaktan da gurur duyulan bir kültür demek. Hı. Açık radyo bunu inşa etmiş ve hani çeyrek yüzyılda açtı değil mi? 28? 29. 29. Şimdi 50'ye doğru muhtemelen <gülüyor> bu e, miras kalacak. Biz gittik, biz gideceğiz bir gün ama bu miras kalacak. Yani şöyle bir şey var, e, Turgay Adıyaman barıda isminde soyadı söyleyeyim. Arada bir eleştiri geliyor. Ya kimle konuşuyorsun diye Turgay Adıyaman'la konuşuyorum. Ekleyebilir şu izleyiciler. Turgay nokta Adıyaman. Hadi canım. E, şöyle biliyorsun radyo bedava dinlenen bir şey. Evet abi. Ama açık radyoyu dinleyicileri ma. Açık radyo hayatta kalsın ve devam etsin diye saat başına sponsor olarak yaşatıyorlar. Bu bu çok önemli bir şey. Dünyada işe yok değil mi abi? Bildiğimiz birkaç, birkaç tane var. Yani dinleyici destekli bir iki radyo var. Ama mesela Türkiye gibi bir coğrafyada açık radyo gibi bir konseptin bir fikrin hayatta kalması neredeyse mucize gibi bir şey. Ve bu coğrafyada da hepimizin en umutsuz olduğumuz anlarda ya yapabiliriz duygusunu altını çizen, tetikleyen evet. e, o morali yükselten bir marka değil. Evet. E, bir fikir değil. Dolayısıyla ama ben şunu da merak ediyorum. Mesela bir sürü birbirinin aynı olan mesela Blue Jean ne? Bir marka olduğu için 200 lira fazla para veriyorsun. Sadece evet. o markayı'nın poponda damgasını taşımak için. Böyle evet, bir şey var mı markalar? Abi bak orada bir hanımefendi oturuyor. Evet, şimdi Uzan biraz önce tanıştık. Şimdi hatunlar, kadınlar marka almazmış. Öyle mi? Markaya katılırmış. Hmm. Şimdi bana bir, bir sürü yüz bin tane danışman ajans var. Her birinin tanımı farklıdır ya marka için. Aha. Benim en sevdiğim tanım şu bir şeye ait olmanın en üst noktası. Hani kabileler eskiden yüz bin yıl önce kabilelerde yaşıyorduk. Niye böyle? Güvenlik için abi tırsardık. Evet. Dışlanmaktan bir şeye ait bu olmak. Bir araya gelmek güvenliktir. Ee, Hayvanlarda da var bu. Küçücük balıklar bir araya gelip çok büyük bir, bir kitle ortaya çıkartıyorlar. Minicik balıklar bir... kocaman olup evet. e, dolayısıyla düşmanlarından kurtuluyorlar, <gülüyor> kaçıyorlar. Şimdi bu hem ait olmak yani bir arada olmasam bile ait olmak. Ee, Az sonra kayıtta da bunun örneklerini belki söyleyebiliriz. İçin semboller lazım. Marka e, bunun bir elle tutulur, gözle görülür ve inanılır bir hale gelmiş olması. Ama biz bunu logo zannettik. Ve biri iyi bir şey yapınca da aynısını yaparsam ben de marka olurum zannettim. Olamazsın. Ya Biraz <gülüyor> denize gelelim görülebilir olmak dedin biraz önce şimdi. Şimdi mesela ben yıllardır bu açık deniz programını yaparken hep bir genel bizim şikayetimiz vardır. Ya yelken bir türlü medyada hak ettiği yeri bulamıyor diye. Ben de hep şunu söylüyorum ya bir hikaye yaratmazsan medya seni görmez. Sallamaz. Ben de görmez. <gülüyor> mesela ben açık deniz programını yapıyorum Turgay. Yelken yarışlarına çok özel yarış olmadığı sürece yer veremiyorum. Çünkü benim için hikayesi yok. Yani bildik, 30-40 tane teknenin İstanbul'da, Marmara'da yarışıyor olması... ...birinin birinci, öbürünün ikinci gelmesinin evet. bence hikayesi yok. Evet. Ama içinde, yelken dünyasında içinde hikaye barındıran bir sürü insan var. Hı -hı. Onlar gündeme gelmiyor. Çok sıradan, çok böyle kofti şeyler gündeme geliyor. Hı -hı. Hani en fazla işte bir tekne öbürüyle çarpışırsa ya da bir komite botuna çakarsa startta... diye bir hikaye çıkıyor güya ortaya. Evet, ee, mesela e, bence şey bu marka ve fark edilir olmanın tipik bir örneği Bilardo bence Türkiye'de. semisaygıner Saygıner. Çok ee, iyi. E, yani Bilardo gibi hepimizin kahveden ufak tefek farkında olduğumuz bir şeyi sanıyorum Star Televizyonu idi. O zaman kimdeydi bilmiyorum ama onların da e, yer vermesiyle Bilardo... ...Türkiye'de bakılır, seyredilir... ...farkında şey olunur bir... E, ...etkinlik haline geldi. Tamam. E, mesela... ...yerkencilere... ...mesela bana ne önerirsin? Ben Söyleyeyim hiç... mi abi? Söyle. Ee, Semih'e selam olsun. O number eight Beşiktaş'ta... Hı -hı. ...o ünlülerde çalışırken öğle tatilinde giderdik... ...orada bilardo oynardık. Hı -hı. Niye? Çünkü Semiye hayrandık. Hı -hı. Kahramanlar lazım bir. Hı -hı. Bunu kenara koy. Evet. Kahraman nerede olur? Az önce söyledim... ...hikaye de olur. Hı -hı. Abi bundan 3000 yıl önce karanlık denizlerde yelkenliyle yol alıyordu. 50 tane savaşçı. Karanlık deniz dediği Akdeniz. O zaman Hı. okyanus zannediyorum. Dalgalar onları kaldırdı, indirdi, kaldırdı, indirdi ve bir fırlattı Ay'a gittiler. Hı. Şimdi bu bir hikaye. Hı. Doğru mu? Hı. Ve çok ilham verici bir hikaye. Ben 3,5 e cümle söyledim. NASA'nın Uzaya giden Apollo astronotlarının kolunda bunun arması var. Bir yelkenli var. Ha, onu bilmiyordum ben öyle mi? Ve çünkü şey e, bu NASA'nın bir propaganda e, aracıydı. Bu Sputnik zamanında, soğuk savaş zamanında hani gol yedi Amerikalılar. Hı hı hı. Ne yaparız ne yaparız? Bunu halka nasıl anlatırız? Hikaye olmadan kimseyi inandıramazsın. Bir, Bak yelkenlinin böyle bir hikayesi yok. O Niye haber olmuyor? Çünkü benim gibi ajanslar yazıyor. Ama mesela bir başka, bir başka hikaye vardı ve inanılmaz bir şey yarattı ve bir sürü insana da ilham kaynağı aldı. Sadım Boru. Yani ah, o, ah, müthiş, rahmetli, kulak, evet, evet, o müthiş... Rahmetli, O müthiş bir hikaye ve ben hatırlıyorum Hürriyet'in birinci sayfasından... Ah inanılmaz bir kalabalıkla ki üstelik o medyanın bugünkü gibi olmadığı sadece evet. gazete okunan her hafta radio programı olunur. ajans dinlenen turlamak evet. içinde <gülüyor> döneminde müthiş bir kalabalık üstü açık arabayla şehir içinde turları var yani ama çok sahici bir hikaye var. bak kahraman var evet hikaye var evet ama ama tüketici de var e... o, o da çok önemli yani şimdi <gülüyor> bak dünyayı dolaşan bir sürü tekne var şu anda Türkiye, Hepsi o. Türkiye'de. Hepsi Sadun Bora, Pupa Yelken'den evet, ilham alıyor. Evet, evet, Hepsi. evet. Hepsinin anısındası, lafa Sadun Bora ile başlıyorlar. Tamam, tamam. Yani burada bir başarı, yani kahraman olmak için başarıya ihtiyacın var. Durduk yerde yani taksinde poponu açınca kahraman olabilirsin belki. Kahraman olamazsın yani, abi. Yani, Ünlü olursun. Yani, ama bir günlük. Bir, bir günlük bir, bir ama günlük. ama işte, bir şeyi becermen lazım. E, abi Yavurun deyimiyle, idol may respect. <gülüyor> Öyle düşünmüyorum ben. Şimdi bir şeyi başarmak deyince korkuyor insanlar. Ya yapamazsam, ya başaramazsam diye. Halbuki başarının, hani çok böyle kişisel gelişime girmek istemem. Ben hiç, o artık onları biraz da zırva diye düşünüyorum. Başarının yolu bir şeyi başaramamak. Bir sürü kez. Ama dayak yemek yani. Dayak yemek. Kimse de dayak yemek istemiyor. Hem bizim oğlan Toraman olsun emekmek bütündürsün. Öyle bir şey yok. Şimdi dayak yemek ne demek? Ya sen bir hayal kuracaksın. Ve bunu birilerine anlatacaksın. Ne diyecekler biliyor musun? Hadi canım oradan diyecekler. Ama, Kimse sana inanmayacak. Ama mesela bu senin dayak yemek dediği şey, argenin için içinde var, yapısında var. %100. Yani da çünkü arge dediğimiz şey bir detayı çözüyorsan dayak yiye yiye ...yapıyorsun, görüyorsun, olmuyor, çalışmıyor... ...bir kıl daha, biraz daha çalışıyor ama olmuyor filan... ...sürekli... ...hem önerirken... ...kendine, kağıt üzerinde... ...ben bu mafsalı şununla şuraya tutturayım da... ...bu mekanizma şöyle rahat çalışsın derken... E, ...gurur duyuyorsun... ha, ...becerdim diyorsun sonra... ...salak olmadı diyor bizi sana <gülüyor> <gülüyor> Abi bu Nelson... Mandela benim kahramanlarındandır... ...adamın herkes bilir... ...sen de duymuşsun bir lafı var... Ben diyor hiç 25 yıl hapiste kaldı, Hı -hı. çıktı o apartheid e, işte ayrılıkçı e, yönetimi yollayıp başkan oldu Güney Hı -hı. Afrika Cumhuriyeti. Ne. Ben diyor hiç kaybetmedim. Ya kazandım ya öğrendim. Hı -hı. Şimdi dayak yiyip de bir şey öğrenmiyorsan e, eşeksin, Ama bir şey öğreniyorsan artık o bir deneyim haline geliyor ve üst üste koyuyorsun, inşa ediyorsun. Peki. Şimdi Çok... arkaya belki tekrar döneriz ama 25 dakikayı devirdik. Daha hiç ben... kayıttan konuşmadık. <gülüyor> evet. Alper bize kızacak. Kızacak. Alper Atalay. <gülüyor> Peki. Bu arada ben e, niye e, Turgay Adıyaman'ı programa çağırdım? E, Atalay bizim radyonun şahane altyapı hükümdarı. <gülüyor> imparatoru. Onun kardeşiyle Alper'le kilosta bir Kite kutu. E, Eğitim merkezi. Via kiteboard e, okulu diyelim. Hı hı. Adını da söyleyelim. Çünkü herkesi bekliyoruz. İlla kite yapmak zorunda değil. Hani şimdi, gelsinler yorsunlar. E, şimdi e, kite ben ilgileniyorum. Ama hiç fırsatım olmadı. Biraz da şimdi artık acaba fiziksel olarak kite yapmayı becerebilir miyim? Diye düşünüyorum. Hemen sorayım. Kite, mesela yelken yapmanın yaşı yok. Seksen evet. yaşında yelkene başlayabilirsin. Evet abi. Kayıtın yaşı var mı? Yok abi. Yolda yürüyebiliyorsan, bisiklete binebiliyorsan kayıt da yaparsın. Peki kayıtı biraz anlatalım. Kayıt aslında yamaç paraşütünün sörf borduna uygulanması gibi mi gelişti? E, denebilir. Doğru. Hani paraşüt daha eski windsurf. Hepsi windsurfe Hı -hı. dayanıyor. E, Bunu böyle biraz daha... Ya ben bu adamlara hayranım. Demin arge dedin ya. Hı -hı. Genelde bunlar bizden çıkmıyor. Biz böyle tüketiyoruz. Yurt dışında e, özellikle bu işte Hollanda, İngiltere, bilmem ne Fransa adamlar diyor ben daha nasıl farklı yaparım? Nasıl geliştiririm? Evet ya, bunlar manyak. Fo foil dediğimiz e, kızaklarla tekneler evet. şu anda suyun üstünde evet. yüzüyorlar. Havada yüzüyorlar. Bak cümle bu. Tekneler havada yüzüyorlar. O uçma deneyimi. Evet. Denizden daha çok. Evet, 12 knot rüzgarda Turgay. Evet. 40 nat yapıyorlar. Rüzgara karşı. Evet. <gülüyor> yani bu mucizevi bir şey. Evet. Ve işte ben ne bileyim bir tane tekne tasarladım. Bebek 750 diye. O tasarım sürecinde. Hı. Ay Aykırı bir tekne Şu anda benzeri yok. Kısmen benzeri var ama tamamı aynısı. Yani ben bir tekne planından alıp yapmadım. Tamamen bir İstanbul yelkenlisi tasarlamak üzere yola çıktım. Ee, eski İstanbul fotoğraflarında gördüğün latin arma teknelerin biraz modernizeli bugün şey hikayesi o. Yani ee, ama o süreçte şunu fark ettim ki kimse yani yelkencilerden söz ediyorum armayı merak etmemiş. Evet. Gurcat'a ne işe yarar? Çarmık telleri ne işe yarar? Dümen palasının alanı niye değişiyor? Orada niye üçlü makara var? Burada niye tekli makara var? Filan gibi. Ne sunuluyorsa yani yabancı marka ne veriyorsa alıp sadece onu kullan, araba kullanmak gibi. Yani ha. motor bilgisi olmadan araba kullanabilirsin. Ama motor bilgini olmadan araba yapamazsın. Geliştiremezsin. Yeni bir şey yani onlar diyeyim tırnak içinde e, daireyi sorguluyorlar mükemmel biliyorsun daire en mükemmel geometrik <gülüyor> biçimdir evet. yani minimum alanda işte maksimum şey, şey alan vesaire filan gibi neyse oralara girmeyelim hiç kaytı <gülüyor> çok felsefeye girmeyelim ama söylediğin şey çok kıymetli belki bizi dinleyen gençler vardır onlara ya gece uyuyamam bunu söylemezsem bak biz rönesansı yaşamadık es sanayi devremini Kas geçtik, bilgi çağına bir tükettik. Aha da bu telefonlar filan. Önümüzde yapay zeka diye bir şey var. Elinde bir adet bu havalı, üstünde elma olan telefon varsa, Hı -hı. her şey yapabilirsin. Markada yaparsın, kayıtte yaparsın. Hı -hı. Bu şans kapımızda. Ama biz onu konuşuyoruz, bunu konuşuyoruz. Televizyonda çirkin çirkin adamların politikasını dinliyoruz. Ya elindeki şu telefonla. Bak kayıt konuşacağız ya şimdi. Kayıt videoları var. Alay İngilizce. Bir tane Türkçe kayıt videosu yok. De ki bana Turgay sen niye yapmıyorsun? Onu yapacağız işte. Ya, Alperlerle işte onu konuşuyoruz. Aydın, Gökçeada'da işte Urla'daki arkadaşlar. Üretmek demin sen de söyledin. Hı -hı. İşin özü. Hı -hı. Üstüne bir taş koysan bir kişiye faydan olsa yeter. Peki. Ee, ...hazır kayttan konuşuyoruz... ...dolayısıyla bir anlamda paraşütten de... ...konuşuyor olabiliriz bence... Hı. ...mesela ben şeyi biliyorum... E, ...sırtına bir pervane bağlayıp... ...bir Hı. paraşütle yolculuk yapanlar... ...hatta birisi var... ...şimdi ismini hatırlamıyorum... ...bütün Türkiye'yi fotoğrafladı... Evet, evet, evet. ...olağanüstü bir işti... Ee, ...kaytla yolculuk yapılabilir mi... ...yoksa olduğun yerde dönüyor musun? Abi çok... E, ...ona müsait değil... Çünkü, Neden değil? E, ya yolculuk yapmak e, değil hani jump diyoruz zıplamak. E, Kaytın şey, en sekiz Hemen arası. Turgay merak ettiğim için e, soracağım. Şimdi rüzgar var sonuç olarak yani evet. Kayıt eşittir rüzgar. Rüzgar yoksa kayıt yapamazsın. Rüzgar varsa yaparsın. Şimdi biz yelken de rüzgar varsa rüzgara karşı orsas seyirleriyle yolculuk yapabiliyoruz. Evet. Sen o ne yapıyorsun? orsası var mı? Orsası var. Rüzgara karşısı Şöyle, var mı yani? Rüzgar, kayıt yapamıyorum diye bir şey yok. Rüzgar düşükse büyük kayıt var. <gülüyor> ha. Foil var. Hani o teknedeki foil gibi. Evet. boardlar var. Aşağıda bir salma var. 90 santim. Hı -hı. Böyle sürtünmeyi azaltıyorsun. Üstünde gidiyorsun. Abi 8 nat, 7 natta kayıt yapıyorsun. İdeali şudur. 15 nat denen. Ama şunu merak ediyorum. Yolculuk dediğimiz şey A noktasından B noktasına evet. gitmek. Şimdi benim gördüğüm sen a noktasında etrafına daireler çizerek. Ben yanlış anladım. Yükselin, Bir dakika yanlış anladım. Ben hani havada paraşüt gibi yolculuğunu. Kaytla yolculuk yapar mısın? Yaparsın. Hayır ya ben şöyle söyleyeyim sana ben Kilios'tan sizin eğitim merkezinizden çıktım. Ee, İskenderun'a gidebilir miyim? E, biraz zor olur. <gülüyor> <gülüyor> Gider misin gidersin. Süre veremem. Bak fikir istiyordum verdim işte. Yorma beni. Süpersin. Hatta bunu konuşuyoruz. Ee, yani Brezilya'da yapılıyor mesela down diyorlar. Rüzgar he. altı gitmek. Balon, bin euro'da para veriyorlar <gülüyor> he, bu kayıtla. Türkiye'de niye yapmıyoruz diye mesela İstanbul'dan çıkalım. Boğaz'ı Hı -hı. geçelim. Biz iki sene önce Atalay'la 29 Ekim'de pardon 30 Ağustos'ta Boğaz'dan geçelim dedik. Hı -hı. Ee, rüzgar düştü bilmem ne o tabi uyanık daha açıktan girdi. Ee, Tarabya'ya kadar gidebildi. Hı -hı. Ee, şimdi Boğaz'dan geç. Dünyada eşi yok ki. İki kıtanın arasından kayıtla geçmek. Yelkenliyle bunu yapıyorsun ama evet. kayıt çok başka bir şey. Motora ihtiyaç yok. Bilmem neye ihtiyaç yok. Allah'ın nefesiyle gidiyorsun. Oradan Marmara'yı geç. Oradan Çanakkale Boğazı'nı geç. İşte Gökça'da, Bozca'da. Bu yapılabilir. Ve buna müsait dünyada belki de tek ülke Türkiye. Hayır. Mesela bu var ya denizcilik tarihinde. Biliyorsun ticaret rüzgarları var. Evet. Yani eskiden hiçbir... E rüzgara karşı seyir yeteneği olmayan işte o e, kare yelken dediğimiz e, şeylerle, yelkenlilerle sadece geniş yapaz ve pupa yani rüzgarı arkadan, arkadan ya da hafif yandan almak üzere ama var olan rüzgar rejimini takip ederek yüzyıllarca ticaret, ticaret yaptığı adamlar. Yani çünkü e, e, fin salma yani o, o, o uzun salmanın aşağı doğru bir kanat şeklinde dönüşmesi yenidir. Tabii. Yani o ancak işte 30 derecelere, 35 derecelere olsa seyri olanağını verdi. Yoksa ondan evvel 50 derece falandı rüzgara karşı seyir açısı. Tabii. Bu da yani dön dolaş dön dolaş, çap çap git git git git. O yüzden denizcilik sabır istiyor. <gülüyor> ee, bir şey söyleyeceğim. Kayta her yaşta başlanabilir dedi Ben 45 yaşına başladım. Peki yani herkes herkes En Erken yaş mesela yelken yerken de 6 yaş, 7 yaş filandır Optimus. Aynı evet. yaşlarda başlayabiliriz. Yani Optimus, hop Optimus'ta <gülüyor> <gülüyor> yani yelkeni hissettiğin zaman, rüzgarı hissettiğin zaman ve hani 30 kiloya geldiği zaman bu 6-7 yaşa denk geliyor. Ha dersen ki önce bir yelken Optimus'ta denesin de 8-9 yaş. Ne kadar erken o kadar iyi on diyeyim. Bu hmm. çocuğa göre ailenin durumuna göre değişir. Çünkü bak bu, bu sene dünya şampiyonu ki kaytın dünya şampiyonu şu. Red Bull King of the Air yapıyor abi Cape Town'da her sene. Hı hı. Ve davet usulü dünyanın niye 18 işte yarışçısını çağırıyor. Kaytçısını çağırıyor. Hep böyle 30'lu yaşlarda deneyimli insanlar kazanır. Bu sene birinci 17, ikinci 18, 3. 19 yaşında Hı. Devrim yaptı çocuklar. Çocuklar kaydı ne zaman başladı biliyor musun abi? Hı. Sekiz yaşında. Hı. Peki kayt nerede yapılır? Rüzgarın ve denizin olduğu her yerde yapılır. Yani ben sırt çantamı aldım. Her kaldım, yerde sırtıma bağladım. Şimdi, güzelliyor. Şimdi windsurf ben de mesela niye göremedim biliyor musun? Ben bu arada her türlü ekstrem sporu yaptım. Ama hiçbir ekstrem sporda yani gelişmek çok zor. Bir de biraz tembeliz herhalde. O kadar emek harcamaya üşeniyoruz. Windsurf taşımak zor. Kite güzelleşiyor. Arabanın arkasında abi. Board bir tane 135 santim. 140 santim, Bir tane kayıt, iki tane kayıt. Rüzgarı gördün. Deniz kenarı nasıl? Yapabilir tekerlekli board var mı? Var. Onu şimdi bu İngilizlere gıcık oluyorum ama çok <gülüyor> uyanık adamlar. Adamlar o kırlarda yapmak için yazın. <gülüyor> ee, bir de şey İngiltere sorumlu. çok soğuk ya denize keyiflendiği tahmin ettim sadece. <gülüyor> adamlar büyük tekerlekle kumda işte yolda te tekerlekle yine kayıt kullanarak bunu antrenman amaçlı yapıyorlar. Peki demin sorduğum soruya geri döneyim tekrardan. Kayıtla dünyayı dolaşan yok abi. Yok mu? Ola şöyle bir teknenin güvenlik açısından. Te demin ticaret rüzgarlarından söz ettim yani ha. öyle bir rüzgar rejimlerini hesaplayıp dolaşılamaz mı? Olabilir. Bir teknenin güvenlik açısından e, takip etmesi lazım. Niye? Biz daha basit şeyleri... Ya tekne olması şart değil. Karadan da oldu. Ben sadece denizden söz etmiyorum. E okyanus geçeceksin ya. Ama yani karadan karaya git. Pering Boğaz'ını geç. Oldu bitti. Oldu bitti. <gülüyor> Şimdi, mesela işte Geyikli'den e, Bozcaada'ya işte Çanakkale'den Gökçeada'ya geçmeyi. Ya da Gökçeada'na Bozcaada'ya geçeceğiz bu arada. Aydın selam olsun organize ediyor. Aydın e, Gökçeada. Şimdi e, ya da işte Alper organize edecek. Atalay'la Boğaz geçecek. Ya Karadan şey, karaya geçersin. E, programdan önce çok kısa bir Alper'le telefonda e, konuşma şansı mı oldu? Bir dedikodudan söz etti. Kağıtçılar dedikoducu mudur? Kilios'ta kayıt yapılmaz diyormuş öbür kayıtçılar. Şimdi, abi, <gülüyor> her böyle şimdi küçük bir kitledir e, kayıtçılar. Hmm, hani, küçük kitleler biliyorsun dedikodusu bol olur. <gülüyor> <gülüyor> e, ben Sonradan görmeyin. Hani ben 10 yaşında, 45 yaşında başladım. Hı hı. Hani bu arada 69 yaşında kayıta başlayan şeyim var, arkadaşım var İngiliz, 70 yaşında var. Hiç yaşla ilgili bir şey değil bu. Ama... güç istemiyor mu? Ben, i̇stemiyor abi. Bak ben, oradaki hanımefendi, videoları bak 50 kilo o hanımefendi. Ama ben 80 et. kiloyum, yapabiliyorum. Aynı suda, aynı havada. Ama efor, ne kadar efor harcanıyor? Abi efor, o önemli. Çünkü yani yaşla ilgili efor problemi var. Yani eskiden işte üçer basamak, üçer basamak çıkarken merdivenleri... ...şimdi iki basamak diye bir düşünüyorum ayağına... <gülüyor> ...dinleniyorsan <gülüyor> efor sorunu var demektir. E, ne kadar efor istiyor? Efor... Yani şöyle söyleyeyim... kayıt aldım... ...bir saat kayıt yaptım, indim... ...ne kadar kalori kaybettim? Çok kalori kaybediyorsun ama bu iyi bir şey. Çünkü hani bu spor merkezine gidip... ...o ağırlık kaldır, koş deli danalar hmm. gibi... ...oksijensiz ortam... O kalori kaybını ben açıkçası çok sağlıklı bulmuyorum. Hı -hı. Bir deniz, iki kum, açık hava. Bütün Hı -hı. negatif enerjinin gittiği bir ortamda kalori kaybetmek iyidir. Hı -hı. Şimdi güç istemiyor dedim bunu destekleyeyim. Ee, aslında psikolojik bir spor. Çünkü öyle güçle değil teslim olarak. Rüzgara teslim olarak. Rüzgara teslim Şöyle Hatta benim teorim şu Kadınlar erkeklerden daha kolay öğreniyor Ve daha iyi yapıyor Çok da yakışıyor bu arada kadınlara e Çünkü kadınlar bizden hani Genel olarak Ar daha akıllı ya <gülüyor> Ar Ardış Gürsel vardır Benim eski yelkenci arkadaşım ha. O yelkenden sonra kayta başlamış Hala yapıyor mu bilmiyorum ee, Ben de Kaytan onun sayesinde haberdar oldum Falan gibi Neden işte yelkenciler yelkeni bırakıp kayta Abi yani. Siz dedikoyları geri dönelim. Niye Kilios'ta yani kaç ki, yapılmaz diyorlar? Kilios... Alper dinliyor musun? E, dalgalı. <gülüyor> Öyle evet. rüzgar estiği zaman da dalgalar böyle yarım metreden bir metreden... yani e, işte. Şimdi... Oyun alanı... O, Zenginleşiyor. Nerede? G senin Filişka denizde kayıt mı yapılıyor? Şimdi e, dümdüz suda kayıt yapmak belki eğlenceli olabilir ama dalgalar insanı korkutabilir. Ben ilk kayıt için Kilios'a gittiğimde şöyle oturmuştum. Bu an burada yapılır mı diye ben de düşünmüştüm. Ama bak. E, Kilios İstanbul'da. Ve kayıt yapan insanların neredeyse alayı... İstanbul'da otur yani herhalde bir 3 bin kişi vardır. Ya insanlar şöyle düşünüyor kayıt yazın yapılan böyle Haziranda başlayıp Eylül'e kadar yapılan böyle yazlık yerlerde yapılan bir şey değil abi. Sorma yelken için. Abi bak de öyle birada da öyle var ya. Yelken için de öyle düşün. Kayıt da abi rüzgar olunca yapılan bir şey. Hı. Kışın da rüzgar var. Ben yıl başında sevgili Alper beni zor topladı suda Aralıkta. Ee, ...böyle 30 nat, otuz beş natta... ...kayıt yaptım diyorum. Ona göre wet evet, suitini giyiyorsun... ...bunca ne yapıyorsun. Şimdi... ...niye böyle bir dedikodu var ona gelirsek... ...öğrenmesi zor diye düşünüyor Halbuki değil. Kara eğitimi çok önemli ama... ...en önemlisi psikolojik şey. Peki ben sorayım şimdi. E, Kilios'un... E, ...rüzgar... E, ...istikrarı diyeyim. Yani yılın... ...kaç günü Kilios'ta rüzgar var... ...o yüzden mi Kilios tercih edilecek... ...ya da ne bileyim atıyorum... Sanıyorum Çeşme'de... Alaçatı... Alaçatılı, Orla, da Her yerde yapılıyor. Alaçatı'da dünya şampiyonları Aynen. filan yapılıyor. Çünkü çok verimli bir ya da istikrarlı bir rüzgar rejimi var. Yani senede 15 gün rüzgar esiyorsa orada kayıt yapılmaz bence. Abi şöyle rüzgarlar genelde yani burada esen rüzgarla Ege'de esen rüzgar benzer. Poyraz esiyor. Orada belki biraz daha yüksek esiyor ama. Şimdi yazın, Temmuz, Ağustos, Eylül, İstanbul'da, Kilios'ta, Rüzgar esiyor. Kışın Lodos esiyor. Lodos'ta da nereye gidiyoruz? Yeşilköy'e gidiyoruz. Hmm. Dolayısıyla, hani ben şunu diyorum. İstanbul'da mısın? Kayıt yapacan arkadaş. Onu kapatma. Ha Gökçeada'da mısın? Orada yapacan. Urla'da mısın? Orada yapacan. Bozcaada. Bozca'da. Neredeyse mesele şu. Ben şuna karşıyım. Orada yapılmaz. Hani özellikle yeni başlayanlara Peki, böyle korkutmamak lazım. Peki ben ben şimdi dinleyicileri tekrar korkutayım. <gülüyor> <gülüyor> kayıt yapınca yerel e, emniyet güçleriyle karşı karşıya geliyor musun? Canın istediği yerde kayıt yapıyor musun? Ee, Mesela ne bileyim helikopter uçuşu yani havadasın çünkü sonuç olarak evet. bir yere bilgi vermen lazım. Ne yapıyor kaççılar? Ee, yapmıyor abi biz aktivist <gülüyor> anarşikiz biz. <gülüyor> Şöyle e, Yeşilköy'de. Çünkü izin almam lazım herhalde öyle tahmin Değil ediyorum. abi şöyle biz kaç motor, metre kayıtla kaç metre atlayabiliyorsun? Eee zıplamaktan bahsediyorsun. Yük, en yüksek istifa. Ben kayıta başladığımda e, Türkiye'de en yüksek zıplayan adam Sinan Tekener kulağı susun. 13.6 metreydi Türkiye'de en yüksek zıplayan adam. Bir dakika ne demek o? 13.6 13 metre zıplıyordu adam. Ne demek Jump, o? Kayıtla. Yani biliyorsun ya. Kite, ben bilmiyorum kayıtla abi anlat bana. Bak şöyle. Ben şimdi bot, karadayım. Kaytı kaldırdım öyle mi? Kaytı kaldırdın. On... Havada. Havada 12'deyken güç yok. Evet. Ee, denize girdin. Bordu ayağı, da. boardu ayağı taktın. Daldırdın 45 dereceye. Hı. Güç bordun üstüne çıktın. Evet. 12'yi aldın bir daha daldırdın. 45 derecede sabit tuttun. Evet. Rüzgarla gidiyorsun. Belli bir hıza ulaştığın zaman kaytı tekrar 12'ye yollayıp yukarı yollayıp. Evet, Barı evet. çekince seni kayıt alıyor yukarı. yukarı zıplıyorsun. O mu 13 metre 13.6 metre. Yok ben onu sormuyorum. Karaden kayıtla en yüksek şeyi, irtifayı soruyorum. Yükseklik. Ee, 300 metre, 400 metre, 500 metre kayıtla rüzgarı herhalde böyle bir helezon yaparak yükseliyorsundur diye tahmin ediyorum. Ö, ö, ö, öyle değil abi. bu. En yüksek irtifa, yükseklik kaç metre? Karada yapmazsın onu. Niye biliyor Denizde musun? Deniz'de kaç metre? Deniz'de şu anda dünya rekoru 35 metre çok azmış ya yani sen, e, sen e, bir çıktı trombolü atlasa bakıyorum ben, bak, ben söyleyeyim sana şimdi ilk kayıtla ilk zıpladığında inşallah bu sene başlatacağız seni <gülüyor> sene. ilk zıpladığında şey geliyor sana ha, Eyvah 10 metre zıpladım Halbuki yarım metre 50 santim niye biliyor musun? ...konarken patlıyorsun. Ya. Suya düşüyorsun ya. Ya, ya birkaç <gülüyor> kez anlattım ama... ...çok sevdiğim bir şey... ...hikaye hazır rüzgardan... ...konuşurken anlatayım. Evet. Bir tane Formula 1... ...Formula 1 pilotunu... yelken yarışına götürüyorlar. Sıkla ha. yerkencileri. İşte yarışıyorlar vesaire filan. Sonra dönüyorlar... ...pilota soruyorlar nasıl buldun diye. Valla çok keyifli diyor. Ama diyor o kadar yavaş giderken niye bağırıyorlardı? <gülüyor> şimdi sen bir başta da ben göreyim seni diyor. Şöyle e, ben o zaman elli santim zıplıyordum. Hani o ne kadar zıpladığını <gülüyor> ölçen de bir alet var. vu deniyor. Onu da e, Türkiye'ye gelmiyordu. İşte biz aracı olduk şimdi ben getiriyorum. İşte telefonları, aplikasyonu var Aplikasyonu var. Barbara, tam community. Onun da reklamını yaptım şimdi. Şöyle oradan görüyorsun... Atalay kaç metre atladı Alper kaç metre atladı birbirine bakıyorsun bravo diyorsun aferin gaza getiriyorsun. Kilo ne kadar önemli? Değil. Nasıl ya? Kris yani bu... 120 kilo benim arkadaşım burada komşum o da yapıyor ee, ben 80 kiloyum işte 50 kilo bir hanımefendi de yapabiliyor. Ona göre kite boyutu küçülüyor büyüyor. Yani bir peki hemen sorayım. Evet. Mesela biz e, yelkende rüzgar arttığı zaman camadan dediğimiz daraltır daraltıp yelken alanını küçültüyoruz. Evet. Dolayısıyla yelken üçgeninin ağırlık merkezi aşağı doğru indiği için devirme moment kolu azalıyor. Dolayısıyla Biz de biz... küçük kayt açıyoruz abi. Kayıt e, kaydın ipleri var mı küçültüp büyütebildiğin? O var ama o, o biraz daha zaman alan bir şey olduğu için küçük kayıt alıyoruz. Şimdi bu ama kayıt, çok masrafı. Her seferinde ben kayıt mı satın alacağım yani? Şimdi bak bu da e, şey e, bir Soru. değiştirilmesi gereken bir ön yargı. Kayıt çok pahalıdır. Abi ben iddia ediyorum hani gavurun affordable lafı var ya. Hmm. Karşılanabilir. Karşılanabilir. ...en karşılanabilir... ...deniz sporu. Neden? Yelkenle... ...tekne alacağın onun bilmem nesi... Maynum ...marinası maynum zıvır maynum zıvırı zıvırı. Sörf. Abi her arabaya... ...sörf koyamazsın. Araban özel olacak mı? Kite, tek kayıtla başlıyorsun. Mesela ben 10 metreyle başlıyorum. Çünkü kiloma uygunu. İşte bir hanımefendi 7 metreyle başlıyor. Tek kayıt. Sonra bakıyorsun... ...lan ben bunu sevdim. Bir hmm. sene sonra... ...ya ben artık takım elbise almıyorum. Hmm. Kayıt alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu bana... E spor değil artık. Hayat tarzı. O bir e, yaşam tarzı veriyor. Peki e, ben dile şeye döneyim. E, o Merak ettim çünkü yani bir kayıt alıp farklı kilolarda, farklı rüzgarlarda kullanılabilir, küçülebilir ve büyüyebilir bir şey yapmışlardır herhalde. Diye Şöyle onu kaydı ayarlıyorsun. İplerden değil de ona deep power deniyor. Ya düzerek deniyor. mi yapıyorsun? Öyle alanı nasıl küçültüyorsun? Yani Şöyle deep power deniyor. Böyle bir ip var. Onu çekiyorsun abi. Kayt böyle daha ee, ne derler sağdan Ka ve soldan daha, daha, hale geliyor. Dolayısıyla gücü azaltıyorsun, düşürüyorsun. Birincisi bu. Kaldırma alanını e, kesit olarak ya, daraltıyorsun. Olunca, <gülüyor> <gülüyor> diyor. Bir de mühendisler bunu çok yani Ben bunu öğrenip yap, yaparken bile nasıl olduğunu anlamıyordum. Mantığını anlamıyordum ama şunu biliyordum. Rüzgar birden patlayabilir. Bilemezsin ki evet. çıktığına göre. Hemen o deep power denen şeyi yapıyorsun. Daha güvenli. Bu arada fırtına çıktı. ...bir şey olmaz... kayıt 12 al karaya gel... ...hiç öyle bir tehlike unsuru yok... ...şimdi onu soracaktım... ...kaytta insanın başına gelebilecek... ...en kötü şey ne olabilir... ...en kötü şey... ...yani kaytın sininin tamamen kontrolundan çıkıp... ...rüzgarın götürdüğü yere sürüklenmek mi... ...bu bir dağa çarpmak olabilir mi mesela... Ee, ...kaytta yapabileceğin... ...başına gelebilecek en kötü şey şu... En kötüsünü de anlatalım e, ki böyle şey... Eğitim kayıt, almamak abi en kötüsü. En kötüsü eğitim Hani böyle aşırı özgüvenle bazı sporlar öyledir mesela değil mi? Yaparım ya ben... kayıt öyle diyor. Kite bir ekstrem spor mutlaka ders alman lazım. İşte 10 saat. Ben ders alacak mıyım? Alacaksın ha mecbursun. A uğraşamam Ve... sizinle. E... Ben binerim, yaparım giderim. Yok <gülüyor> <gülüyor> Ve o dersi de önemli bir kısmı ne biliyor ben, musun? Ben kayağı da böyle yaptım biliyor musun? Ya o vallahi bak sen kayakçısın aynı zamanda. Kayak yaparsın. Şimdi bak dinle sana ananı. Ama ananı ağlamıştı. Hiç çok çok güldüm, çok eğlendim. Şeyde e, Ankara'da ne? Şimdi unuttum ismini. Orada bir küçük bir dağ var Ankara'da. Elma da. elma da. ...oradayız... ...o zamanki eşimin... ...kız kardeşi Ayşe çok iyi... ...zeyedin söylediğin gibi eğitimler aldı... ...falan filan kayak yapıyor... ...bana dedi ki sen de aşağıda bir hoca var... ...sana ya git başımdan dedim... ...ben dedim yaparım dedim... <gülüyor> <gülüyor> ...Türküz <gülüyor> <O>, biz... <gülüyor> e, ...hay ben Beysun'um ya ondan... <gülüyor> ...hem Türk hem Beysun ya... Evet. ...en felaket <gülüyor> durum... ...ondan sonra... ...neyse... Ee, ben tabii ilk şeyde e, ayağı, kayakları taktım, ayak açısı düştüm. Okay. Çünkü yer buzdu. <gülüyor> Ama bak, buz olduğunu için düştüğümü anladım. Çünkü yumuşak karda dengen daha kolay kuruluyor. Onu da biliyorum, tahmin ediyorum. Ondan sonra, neyse. E, bu teresiyajla yukarı çıkılıyor. Bir, bir i̇pin ucunda bir T var, birine Ayşe bir birine ben <gülüyor> oturdum falan çıktık yukarıya. İlk Aa, seferinde çıktım? mı? Ilk, tabii, ilk seferinde çıktım. Ondan sonra Ayşe dedi ki bana kar sabanı yapacaksınız. Kar sabanı da biliyorsunuz bu kayakları V şeklinde yapıyorsun. Dolayısıyla direnme şeyi artıyor kayan. Dolayısıyla dengeli. Ben ben bunu uğraşamam ben paralel kayacağım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Kaydım. Sonra. <gülüyor> Ama dönüşler var tabii ki biliyorsun. Paralel kayınca dönüyorsun ya. Ben dönmeyi bilmiyorum. Basit bir yol buldum. Gidiyorum döneceğim yerde kendimi Bırakırsın. yara atıyorum. Kaldırıyorum kayakları öbür tarafa koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak yalan söylüyorum. Bir saat sonra ben dedim fotoğraflarda görmüşsü yumurta inişini deneyeyim dedim. Hani kayak batonları koltuk Televizyonda alt, ol, ya <gülüyor> koltuk altına alıp böyle çömelip kayıyorsun ya onu denedim. Son gördüğüm şey kayakların ucuydu sonra sırt üstü ya daha sonra yıldızlar. Şimdi abi kötü örnek olmayalım. Bir evde denemeyin. Ben bunu bak ben bunu kayıtta denemeyin bunu. <gülüyor> Anlatıyorum tavsiye etmiyorum. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Öğretilen önce güvenlik olmalı. Tabi Yani deniz, kendini tabii, deniz, bir ters deniz. anda nasıl kurtaracaksın? Çünkü bunu öğrenmezsen her an her şey olabilir. Ee, bir kere öncelik sende. ...sen sağlam kalacaksın. Maalesele bile önemli değil. Önce bunu öğretiyorlar. Kara eğitiminin özelliği bu. Kaytı nasıl kurarsın, nasıl açarsın, nasıl güvenlik, işte quick release denen bir şey var. Ters bir şey oldu. Bırakacaksın kaytı, gidecek. Kayıtın bir katlama yöntemi metodu olması lazım. Yoksa açılmaz herhalde. O değil an. mi? Ee, yani şöyle... Öğreniyorsun onu işte ilk ders aldığın zaman e, mutlaka öğrenilmesi lazım. Kayıt torbadan mı çıkıyor? Bizim o. mesela balon yerken torbası evet, vardır. Sır çantası gibi bir şey. Hmm. Kaplıyorsun böyle tır tır tır. İpleri dışarıda barı bırakın. dışarıda. Dışarıda bırakıyorsun. Şişiriyorsun pompayla. Dolayısıyla çok az yer kaplıyor. Pompa ya. bir dakika hava ne? Yani e. Pompayla ne şişiriyoruz? şöyle önünde bir leading edge denen bir taraf var. Ha. O bir tüp. Ha anladım. Ee, anladım. Tüp şişiriyorsun. Huzum kanadı yani. Bravo. <gülüyor> şişiriyorsun ki havada daha dirençli havada kalsın diye. Hmm. Ondan sonra 12 metrelik kayıt bir sırt çantası oluyor düşünürsen. Hmm. Aslında çok küçük bir alana hmm. sığıyor. Sonra ipleri açıyorsun. Genelde 20 metre, 22 metre ipler. Bağlıyorsun onları, düğüm yapıyorsun. Ondan sonra e, Kaydı kaldırmayı öğreniyorsun önce. Hmm. Hani rüzgar arkadan geliyorsa. En keyifli an, anlarından biri onu herhalde kaldırmaktır. Bana öyle geliyor. Abi şöyle şimdi yeni nesil çok böyle selfie melfi seviyor ya. <gülüyor> Kaydı kaldırıp indirene kadar bir albüm dolduranlar biliyorum ben. <gülüyor> Çünkü çoğu da bunu, şimdi havalı bir spor ya bu. Ya Öyle görünüyor işte selebritler falan. Herkes <gülüyor> böyle bir fotoğraf çekeyim bilmem ne. Halbuki o ilk suya çıkıp, bordun üzerine çıkıp Gittiğinde ve döndüğünde ben söyleyeyim hayatın değişiyor. Bambaşka bir dünya. Valla ben Fethiye'de, Baba Dağı'da tandem yaptım. Tandem işte yamaç paraşütün iki kişiyle yapılan şeyi. Hatta o zamanlar bir televizyona bir doğa sporları ile ilgili bir belgesel program yapma niyetim var. Onun test çekimlerini yapıyordum. Hava'da da pilot röportaj yapmıştım. Ha, çok <gülüyor> peki e, Turgay Adıyaman'la yapıyoruz bu hafta. açık bize sanıyorum. Herhalde bir daha iki, yapacağız iki abi. İki dakikamız <gülüyor> falan var değil mi Berhem? E, Turgay'cığım iki dakikayı sana bırakıyorum. Ben yine çok konuştum. <gülüyor> Beşim, bunu saymam. Kayıt için bir daha gelirim. Hatta bu hocalar, arkadaşlar peki, falan da peki getirelim. Peki şöyle kapatalım. O zaman bu Kilios'ta kayıt şimdi meraklanan varsa adres nedir? Bir web siteniz var mı? Kime ulaşacaklar? Kaç para? Bak, en, bak programın <gülüyor> en, en önemli sorusunu soruyorum. Ben sizin oraya geldim. Bir saat kayıt yapacağım. Eğitim alacağım. Ya da şöyle sorayım. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Sizin oraya geldim. Kayıt yapabilir hale geldim. Bu iki nokta arasında ben kaç para ödeyeceğim? Şimdi e, yanlış bir şey söyleyebilirim. Cevap sezon vermek başında. zorunda değilsin. Bil, <gülüyor> Marka bil, danışmanı. Bil, bilmiyorum. Bir, bilmiyorum. E, ama şöyle. Nasıl ya? Olur mu? Abi tuzan da bilmiyor. Camın arkasından kafasını salladı. <gülüyor> söyleme söyleme. Bir bilmiyorum çünkü daha sezon yeni açılıyor. Haziran falan. Şöyle ama. E, bir kere hani kaydırmak önemli. Kaç para ödediğin önemli değil. Asıl sorunu ben söyleyeyim mi abi sana? Hı -hı. Bak burada. Kayta meraklı olanların %95'i ders alıyor. Ve bir daha yapmıyor. Bırakıyor. Neden biliyor musun? Çünkü ulan diyor bu çok zor. Ben bunu yapamayacağım herhalde. Parayı da vermiş bul diyorsun bu arada. Hmm. Halbuki iddia ediyorum bak. iddia ediyorum. Yolda yürüyebilen, bisiklete bilen herkes kayıt yapabilir. Ha zıplamak, atlamak bilmem ne o ileriki seviyeler. Valla benzer bir şeyi ben yelken için söylüyorum. Ben hep genelde mesela soruyorum ne iş yapıyorsun diye. Şimdi muhasebeciyim diyor. Sen iyi bir muhasebeciyim. Misin diyorum. Evet. O zaman gelerken yapabilirsin. Diyorum. Evet ha. <gülüyor> <gülüyor> Bu böyle bir şey. Ha parası pulu rızı dersa. Şimdi e, via hani benim evime yakın homespot diyoruz biz ona. Ya dün saat 9'da Sudan çıktık. Bak baba dağdan atlamışsın. Tamam evet. mı? Kaç kere yaptın bunu? Bir kere yaptım. Ben dün rüzgar da çok yüksek değildi ama herhalde 20-30 kere jump yaptım. Hmm. 7-8 metredir. Şimdi güzelliği şu, özgürsün. Hmm. Arabanın arkasında gidiyorsun Burada Urla'da Gökçeada'da, İstanbul'da istediğin yerde suya çıkıyorsun Ve zıplıyorsun özgürlüğün Peki Turgay Adıyaman'la Yaptık bu hafta Açık Deniz Turgay çok teşekkür ettim Ben teşekkür ederim fırsat verdiğin için Evet Açık Deniz bu hafta da böyleydi Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın